Merhabalar Hı -hı. Buket, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee, şimdi aslında Soma Soma ile ilgili ayın 13'ünün e, ikinci programını kaydediyor oluyoruz seninle. Geçen programda e, aslında kısaca davan davadan neler beklediğinizi konuşmuştuk. Dava başlayacaktı ertesi günü çünkü. Hı -hı. Ee, şimdi de biraz daha uzun konuşma fırsatı bulacağız. En azından biraz daha detaylara inebiliyor olacağız. Ee, belki Tekrar şeyden başlayabiliriz e, burada. Neler oldu son davada şimdi? Son duruşmada. E, geçen geçen çekim e, için de konuşamadığımız şeyleri de evet. e, aklımda kalan şeyleri de e, söylemek isterim. Ee, öncelikle 13 çekimede şöyle başladık ee, 10 Ekim'den sonra avukatlar olarak bir boykot çağrısı vardı bildiğiniz gibi ee, <gülüyor> aileler boykot çağrımızı desteklediler ve biz o gün duruşmaya girmeme kararı aldık ee, öncesinde gene aileler bazı meslek örgütleri bölgedeki odalar bazı toplum kuruşlarıyla beraber bir yürüyüş yapıldı duruşma salonuna ve <gülüyor> ee, Soma Ermenek, Suruç, Ankara Hepsi birden alınarak bir yürüyüş yapıldı. Çok önemliydi. Ee, ve her ayın 13'ünde İstanbul'da, İskenderun'da, Amasya'da ee, ...biz ammalarımıza Soma'da tabii ki özellikle ammalarına e, nöbetine de devam ediyoruz. Ee, hı hı. 13 Ekim'e böyle başladık ama... E, 13 Ekim'deki boykotun sebebini de bir söyleyelim bence 10 Ankara Ekim katliamı. 10 Ekim'deki Ankara katliamından hı hı. hemen sonra avukatların iki günlük boykot pazartesi ve salı duruşmalara girmeme evet. e, kararıydı bu. E, aileler de buna çok olumlu yaklaştılar... Hı hı. E, Aynı zamanda sanık müdafileri de kararımızı desteklediler ve o gün duruşma yapılmadı evet. iki tarafta hazır olmadığı için 14 Ekim'de başlamak üzere o gün ara verdik duruşmaya. Hı hı. Genel olarak duruşmadan önemli noktaları konuşmak gerekirse... Ee, işte en çok şunu gördük en önemli noktalardan bir tanesi şuydu benim açımdan ee, aynı zamanda bu kamu görevlilerinin ne kadar sorumluluğunda olduğunu ortaya koyan bir şeydi ee, Enerji, Enerji Bakanlığı tarafından atanan e, bir daimi nezaretçinin yani ocağı denetlemekle yükümlü olan bir e, kamu personeli diyebileceğinin birinin aynı zamanda ocakta bir mühendis olarak çalıştığını ee, yani 14 gün ocağa bağlı bir mühendis olarak çalışıp bir günde kendi iş yaptığı işte dahil olmadıkları ocağı denetlediğini öğrendik biz. Daimi nezaretçinin Sanık, hı hı. E, tutuklu sanıklardan bir tanesi. Yani aslında kendi Aynı, işini mi yapmıyor oluyor burada? E, tam karşılığı nedir yani bu durumun? Tam karşılığı şudur e, tamamen usule, hukuk kanununa e, aykırı e, denetle, Yalnızca denetleme görevi Söz konusu olması gerekirken hı hı. Bir kamu personeli olarak Madeni denetlemekle görevliyken hı hı. E, Aynı zamanda madenin personeli Maaşının bir kısmını Enerji Bakanlığından bir kısmını Samoğlu'dan alıyor hı hı. E, Aslında bağlı çalışıyor Ve 14 gün e, bağlı çalışan bir mühendis. Evet. Bir günde e, bir kamu personeli olarak Enerji Bakanlığı'nın denetlemek sorumlu personeli olarak ocağı denetliyor. Yani bu kadar trajik bir durum var ortada. Evet. Aslında o denetleme e, raporlarının da neden eksik ve yanlış ve hatalı çıktığının da bir tabii, e, sebebi tabii. galiba böylece ortaya bu, çıkmış oldu. Tabii ki bu, bu e, daimi yazarçı dediğimiz kavram zaten Enerji Bakanlığı'nın mademdeki temsilcisi denetlemekle görevli personeli. En baştaki adam diyebilmektedir. İliz ocağın içindeki. Hı hı. Ee, bir başka önemli nokta Can Gürkan'ın, sanık Can Gürkan'ın e, bu ocağın daimi bütçesi vardır. 6 milyonluk. E, onun Onunla mutat işleri yaparlar. Ben bu işleri bilmem. Zaten bütün işler bu parayla döner. Bu da e, işletme ürünün e, kontrolündedir. E, i̇şleri ben bunları bu, bu, bu parayı aşmayan işleri bilmem dediği bir beyan var. Ve öğreniyoruz ki e, Akın... Peliktir, işletme işletmeciliği aynı zamanda işveren vekilidir. Açıkça beyanlarında savunması dedi ki benim böyle bir damim bütçeden haberim yok. Hmm. E, e, Tabi e, yani bir bütçe var onun dışındakileri ben ancak altın yolu geçen işlere ben bakarım onlarla ilgili haberim olur diyor diyeceğim benim böyle bir bütçeden haberim yok diyor parayı kullanmakla aynı zamanda madenin e, teknik olarak da en önemli sorumlusu. Evet. İşveren vekili olarak da. E, peki evet. e, özür dileyerek yine araya giriyorum. E, karşılıklılar mı bu ifadeleri verirken yoksa... E, yan yanalar. Yan, yan yanalar. yanalar. Hmm. Yan yanalar tabii ki. Yani hani evet. e, en azından bu durum yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı galiba hapis cezasının sonunda. Yani konuşmaya başlıyorlar anlaşılın o ki. Ee, Bir senenin şimdi, sonunda diyebilir tabii, miyiz? E, tabii. Sora gitmeye çalışıyorlar, cezalarını azar yani kast olmadığına üstüne vurmaya çalışıyorlar. Biraz sonra söyleyeceğim, işçiden çıkıyorlar aslında. Bunlar onun için çok önemli noktalar değil. Ee, şimdi aynı zamanda şey de söylemek istiyorum, kolluğun yani bölgedeki polisin tutumu değişiyor. Ee, geçen celse özellikle ailelerin aralarda dinlendiği çadır vardı ee, dokuzuncu günün sonunda oraya müdahale etme ihtiyacı duydum nedense üstten, üstten konuştuğumuz amirler de yoktu canım dokuz gündür bunlar burada zaten bu çadır yoktu ee, yüz söyleyebilecek kadar cesaretlendiler ve kendi kararlarını olduğunu, kendileri bunu uygulayabildiklerini iç güvenlik paketinin etkilerini de Soma'da ve politik etkisinde davanın Soma'da hızla göreceğimizi de anlıyoruz burada. Bizimle ilgili kimlik aramaları, kimlik kontrolleri yoğunlaşmaya, sertleşmeye başladı. Ve bir çeşit dediğim gibi yoğunlaşarak politik etkisini de göreceğiz. Hı hı. Devamla bu dersi özellikle Sanıklar ve sanık müdafileri dinlediğimiz mağdurları, katliam sırasında orada olan mağdurlara doğrudan soru hakları vardı. Savunmanın Savunma hakkının kutsallığı bizim için esas. E, ama şu, bunu gördük ki e, doğrudan soru hakkının kötüye kullanıldığını çok açık ve net gördük. E, şimdi daha önce konuştuğumuz gibi mağdurlar, katliam sırasında orada olan dinlediğimiz e, madenciler şikayetçi olamıyorlar. Çünkü bunlar aynı zamanda en azı çalışıyorlar halen. Hı -hı. Geçen programda da söylediğim evet. gibi ve maaşları ödeniyor. Hatta e, öğrendik ki tutuklu sanıkların da maaşları ödeniyor. E, şirket mi? ödemeye devam ediyor. Hı -hı. E, yani çalışmıyorlar, içerideler. Bir yılı, bir buçuk yıldır içerideler. Ona rağmen maaşları ödenmeye devam ediyor. İnteressiz. Şimdi doğrudan sonra da özellikle şunu yaşadık. E, sanık e, tanığa ya da mağdura doğrudan sorusunu, yani sor, soracağı soruyu mahkeme heyetine yönlendirip mahkeme heyetinin ee, sözüyle tanıra ya da mağdura soru sordur. Ancak biz bunu geçtik. Ee, tertip olur halde. Yani sen oraya mı gittin? Sen bunu mu yaptın? Ve sınıklar e, katliamdan kurtulan madenci arkadaşlarımızla böyle sorular yöneltebildiler. Ee, tabii tartip aldılar. Her seferinde itiraz ettik. ...bunun olmayacağını, usul aykırı olduğunu söyledik. Ama inatla mahkeme heyetinin uyarmasına rağmen... Büyük, ...bu tabii şey, psikolojik bir baskı evet. denemesi. Zaten müdafileri de çok uzun sorgu yapıyorlar. Ve istedikleri cevabı alana kadar soruları evirip çevirip... ...değişik versiyonlarla olmadı mı, gerçekten mi olmadı... ...emin misin olmadığına hmm. şeklinde sorularla yöneltiyorlar. Şey, psikolojik baskı altında tutmaya çalışıyorlar mağdur arkadaşlarımız. Zaten dediğim gibi yani bunlar çalışan. E, Havzanın durumu belli. E, iş kaygısı, ekmek kaygısı belli. Evet. E, duruşma bu halde gidiyor. E, müfettişlerle ilgili bir tartışma var biliyorsunuz. Evet. E, müfettişler geldiğinde bir sürü daha önce yapılmayan bir sürü işin Üfetlişler gelmeden önce yapıldığı ile ilgili her seferinde mahkemede bu konuda hassas ve seni de soru soruyor mağdurlara, tanıklık yapan mağdurlara. sanıklardan biri şunu bir de sorabildi. Gülümseyerek sordu bunu. İşin kötü yanı e, üfetlişler geldiğinde kırmızı halıda seviyorlar mıydı dedi bir tanık. Hmm. E, ve tabii salondan büyük reaksiyon aldı. Gülümseyerek de yerine oturduğu kadar laval, bu kadar rahat bir haldeler. Evet. Ee, aynı zamanda gene kamuoyundan tahmin ettiğimiz e, takip ettiğimizi tahmin ediyorum. E, Ocakta her şey iyiydi diyen e, bir mağdur, şikayetçi olmayan bir mağdur ve işsiz olduğunu bir söyleyen bir mağdur. Jiple geldik duruşmaya. Evet, ee, jip davası duruş. Evet, tabii, evet, tabii. evet aynen öyle. Ee, tabii bunu kendisi de sorduğumuzda kendisi de jipin kendisine ait olduğunu söyledi. Her ne kadar daha sonra yalanlamaya çalışmış olsaydı kendisi mahzeme dayanında. Züp'in kendisine ait olduğunu açıkça benimdir dedi. Peki bu mağdur dediğimiz kişi aslında bir işçi mi kimden bahsediyoruz yani? Tekniker. Bir Te ha, tekniker görevinden. Evet. O sırada olay sırasında madende olan bir teknikerden bahsediyoruz. Evet. evet. Ee, aynı zamanda karşı savunma e, gerçeğin ortaya çıkması esastır diyor. En baştan beri bizim için de öyledir birkaç celsede de kaynakçılardan işte bantın yanında yanan e, bantın yanında kaynakçılardan Türklerden bahsetmeye çalışıyorlar en baştan beri buradan gitmeye çalışıyor şey biz anlıyorduk zaten işçi kusuru, sabotaj e, her zamanki gibi oraya gitmeye çalışıyor ama aslında bu, bu celsede şunu öğrendik çünkü, çünkü dinlediğimiz kişiler e, U3 Trafo bölgesinde çalışan işte kaynakçılar bantçılar, bant etikleri onlar dediler ki net olarak orada iş yapan e, bantçılar ee, Biz burada kaynak kullanmadık. Bu vantin kesiminde de kaynak kullanılmaz. Yani içinde herhangi bir alev kaynağı yok. Bu, bu tartışma bitti. Bizim inançımızdan bitti. Netliğe kavuştu. Hı -hı. Artık sabotaj yerine başka yerlerden gidecekler. Ee, ha, yani başka... aslında bu kaynak kaynak meselesinden sabotaj savunmasını yapıyorlardı, değil mi? Kaynak kullanıyorlar. Gitti Evet, sabotaja gitmeye çalıştıkları yerlerden Hı -hı. bir tanesi işçi kusuruna ya da gitmeye çalıştıkları. Yani yerlerden bir tanesi kaynaktı. Evet. Ama net olarak dediler ki biz bu bantını kesinlikle kaynakla yapmıyoruz. Kaynakla yapılan bir kesim değildir bu Hı -hı. diye net olarak başka malzemelerle dedi O gün herhangi bir kaynak işi olmadığını, öyle bir terkiflerinin olmadığı net olarak ortaya çıktı. Evet. Ama e, savunma yine değişik değişik versiyonlarda değişik değişik soru sorarak biraz psikolojik baskı olarak başka cevaplar almaya çalıştılar. Ama çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Hı -hı. Ee, bakıyorum bu yandan da notlara ee, bir şeyimiz daha bir şikayetçi olan bir mağdurumuz ee, kendisi 3 kardeş 2 kardeş e, S panosunda yani en çok e, kaybettiğimiz madencinin olduğu panoda çalışıyor kendisi dinlediğimiz mağdurda S panosunda çalışıyor aşağıda yani olayın olduğu yerde çalışıyor Hı -hı. o sırada e, dumanın geldiğini görüyor e, müdürlere yani amirlere tutuklu diyebiliriz. Haber verin. Çünkü Duman'ın S panosuna en çok kaybı yaşadığımız panoya yöneldiğini yani havalandırmanın oraya gittiğini bütün işçiler biliyor. Özellikle diyorlar ki Duman S panosuna gidiyor gerekli önlem alın. <gülüyor> Annenler geldiğinde ise en baştan bir aynı bir şey Bir Duman görmedik, şey, ateş alev görmedik noktasındalar. <gülüyor> Böyle söylemelerine rağmen Duman'a bir buçuk saat kadar tutuyorlar. Hiçbir şey yapılmıyor evet. yani. Ya, yani öyle. Aynen öyle. Yani, havalandırmayı değiştirecek ya da havalandırmayla önlem olacak T konusuna giden dumanı engelleyecek hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Onun yerine bir saat bir dumanın içine, ateşi görmedikleri bir dumanın içinde su tutmakla e, tercih ediyorlar. Böyle bir e, müdahale de bulunuyorlar. Hı hı. Biz şunu biliyoruz ki böylece o kadar çok işlem yapılmış. Ee, ...tekrar tekrar açılmış, tekrar tekrar kapatılmış... ...yeni yollar açılmış, yeni üretim bölgeleri açılmış... ...bir bölge ve yıpranmış, yorulmuş bir bölge... ...ısınma olduğunu biliyorlar ve buradan aslında korkuyorlar... Ee, bir, ...bir yangın çıkacağını bildikleri için... E, ...bir buçuk saat boyunca su tutuyorlar... Hmm. ...başka bir önlem almak yerine... Yani. ...başktiğim mağdur arkadaşımız... E, kardeşin serp anusunda kaybediyor... Ee, ve bir başka maden de çalışan ikinci kardeş Senfonusundaki kardeşi kendisi Fatih Tan kardeşi kendisi çıkarıyor Çok ağır hikayeleri var Evet ee, Çok Dediğim gibi şey çok önemli Bu kadar işte, normalde bir ayak dediğimiz işte dediğimiz yerlerde üretime girilir, orası açılır, üretim yapılır ve sonra kapatılır. Bu yangın sebebiyle de kapatılabilir. Ve de üretim kömür bittiği için de o bölgede kapatılır, külleme yoluyla kapatılır ve daha sonra bunun kontrolleri yapılır. Halbuki bu yangının olduğu, madenin yangının olduğu bölgesi bir panoya da bir ayak defalarca açılmış da defalarca kapatılır. Bunu teknik haritalarda çok net görebiliyoruz zaten. O evet. bölgede devamlı oynamalar yapılmış. Evet. Bunun nedenini daha çözemedik tabii. Ee, bu kadar niye bu bölgenin üzerinde durdukları, niye bu kadar yoğurdukları bölgenin ama çok net varmış Ve o yüzden bir buçuk saat e, korktukları başlarına gelip nasıl müdahale edeceklerini bilmedikleri için bir buçuk saat dumara tutmuş evet. ee, bu tutuklu sanıklar. Evet. Bir sonraki duruşma ayın kaçında peki ben 15 Aralık'ta. 15 Aralık'ta ama bu 15 Aralık'ta Soma davası var. Ben 25 kasımdaki Ermenet duruşmasından hatırlatmak isterim Tamam. O da çok önemli. Bu yargılamanın en önemli noktası ne yazık ki şu maden mevzuatı kayıtlarla kazatmak içinde kazalarla katliamlarla gelişen uluslararası olacak gelişen bir mevzuat. Bu yargılamada alacağımız sonuç bu yüzden önemli. Hı hı. Bu birebir bir yasal düzenlemeye bir ekleyici bir dava uluslararası düzeyde. De. Ee, biliyorsunuz e, en son birkaç ay önce hükümet e, maden şirketlerinin aktif güvenlik önlemlerini artırması gereken gereksiyle ilgili bir mevzuat değişikliği yapıldı ve bunu e, 2019 yılına kadar erkenledi bu mevzu. Yasal düzenlemenin uygulanmasını evet, ee, Bu çok dikkat çekici yakından Takip ediyoruz Aynı zamanda danıştayın Kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili kararı e, Hala uygulanmıyor e, Hala yasaya yani Yapılmaya devam ediyor. Yapılmamaya devam yapılmamasıyla bu ortaya çıkıyor Bununla ilgili suçluları da Bir kısmı avukat arkadaşlarımız hı hı. E, Sanık dediğimiz gibi Kamu görevlilerinin bu davada bağlı olmadıkları sürece Her zaman eksik olacaktır Biz bir grup insan Gerçekten bir grup aile, bir grup avukat e, genel olarak kamuoyundaki karşılan adalet inancını kısmen de olsa, e, biraz da olsa yine de inşaat için mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet, e, yani son bir şey sorayım Danıştayın kamu görevlileri hakkında yargılanması kararı e, izin vermişlerdi, değil mi? Aynen öyle. Yani bu somay e, için. Fakat... izin vermedi soruşturmaya <gülüyor> e, karar. Kendinize dildi danıştayla, danıştayla ki evet bu konuda yaygılanmalıdır. Evet. Ama daha sonra hiçbiriyle ilgili iddianlamı, hiçbiriyle ilgili yapılmadı, hiçbiriyle ilgili iddianlamı hazırlanmadı. Evet. E, en yüksek yargı mercinin verdiği karar usulü aykırı olarak hala uygulanmıyız. Tam da öyle. Ee, peki son bir haber belki. Ee, Soma davasına dair tepkiler nasıl sence bir yıl sonra? Yaşananlardan sonra hatta bir yılda da geçtik bir buçuk yıl oldu. Ee, yani basında da çok az görmeye devam ediyoruz bu meseleyi. Hı hı. İlginin de kaybolduğunu görüyoruz. Bunu neye bağlarsın böyle bitirelim en azından? Ee, acılarımız çok katlanarak çoğalıyor. Bir o tabii. Ee, hı hı. Yani artık neye üzüleceğimizi oradaki insanlarda dahil olmak üzere her, her celsi, bir buçuk artık bir celsi etmiyoruz. Her celsi biz yeni bir yere ekliyoruz. Hı hı. Ee, Suruç ekledik, Ermeni ekledik, Suruç ekledik, Ankara ekledik. Evet. Ee, hepsini birleştirerek çıkarmaya çalışıyoruz özellikle Soma'da. Ee, bence bu söylediğinin hepsi tamamen politik, ne yazık politik. Çünkü bu dava e, çok fazla yere uzanacak. Ee, bir dava ee, olabildiğince arkası kapatılmaya çalışılıyor üstü kapatılmaya çalışıyor olabildiğince girmiş azaltmaya çalışıyor en çok da oradaki ailelere maddi destekle işçilere, madencilere dahi katamıyoruz davaya çünkü şu anda en izin açılması konuşuluyor hı hı. Ee, en izin açılması oradaki işçiler için umut ee, ve o yüzden davaya artık tercihleri daha daha az konuşuyorlar, diye daha az oluyor her gittiğimizde yeni bir vaatle Kaymakamlığın, bakanlıkların yeni bir vatiyle karşılaşıyoruz. Tehlikeli olan da bu bir galiba. Bir e, düşürmek için e, maddi talepler, maddi şeyler de. Evet son bir soru tekrar. Son demiştim ama yine son. E, Soma'nın nöbeti nerede tutulacak? E, onu da bir hatırlatmış olalım. Tekrar. Her zaman Soma'da e, Hı -hı. öncelikle e, bir de duruşma... E, Düşmadan bu ayda, Soma'da, İstanbul'da, sokaklar olarak, İstanbul'da ve Amasya'daki arkadaşlarım gene umuyoruz ki başka yerdeki e, insanları, başka yerdeki gruplarında bunun ilgili bir şeyler yapacağını, en azından o için de, e, bu içinde tekrar buluşları yerde hiçbir şey olmasa. E, kendimize göre amcaclarını umuyoruz. Evet, en azından artacağını umuyoruz diyelim. Bizde şimdilik Türkiye'de dört evet. yerde tutuluyor somun öbeti. Arttıkça konuda görünür olmaya devam edecek, unutmamaya evet. devam ediyor olacağız diye düşünürüz. Evet. Sosyal Haklar, Haklar Derneği'nden buketle beraberdik, buket olacağıyla beraberdik. Çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler ben için. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.